اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ طَلَالَةٍ وَكُلَّ طَلَالَةٍ فِي النَّارِ Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kardeşlerim evvela hepiniz dersimize hoş geldiniz. Rabbim Meclisimize bereketini lütfetsin ve bizi hayırlı ilim ile rızıklandırsın. Şu ana kadar ses ile ilgili bir sıkıntı yaşayan var mı kardeşlerim? Onu bir öğrenelim inşallah başta. Hemen hızlıca lütfen. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim, başta okuduğum duayı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu bir hadis, hadisin tamamı ya da daha kısa rivayetleri hemen hemen bütün eserlerimizde, bütün hadis eserlerimizde yerini almış ve bize sahih bir isnat ile ulaşmıştır. Biz de derslerimizle, derslerimize bu dua ile başlayacağız inşallah, nasip olursa hep. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cuma hutbelerinde ve diğer vesair konuşmalarında sözlerine genellikle bu cümlelerle başlardı. Bu sebeple İbn-i Teymiye aleyh de bu şekilde davranılmasını müstehap görmüş ve Kur'an, sünnet ve fıkın öğretiminde bu metodun uygulandığını tarihten beri, geçmişten beri, İnsanlara öğüt verirken de, onlarla mücadele ederken de, bu şer'i nebevi hutbe ile açılış yapılacağını, yani yapılmasının iyi olacağını ifade etmiştir. Türkçe mealini de paylaşmak isterdim ama vaktimiz kısıtlı. Merak edenler için Google'a hutbeyi hacı haca yazdığınızda mealini de bulmanız mümkün kardeşlerim. Evet kardeşler dersimize geçmeden birkaç husus üzerinde durma gereği duyuyorum. Olabilir belki şeytan size ya da sizin bu derse katılacağınızı bilen yakınınızdakilere işte ümmet kan revan içerisindeyken sizin uğraştığınız şeye bakın gibi sözler fısıldayabilir. Çünkü şeytan, malumunuz, insana sadece haram ve masiyetleri fısıldayarak kötülüğe düşmesi için uğraşmaz. Buna yol bulamadığı zamanlarda bizi daha önemsizi göstererek önemli olan işlerden de alıkoymaya azmeder. Bu da onun için bir başarıdır. Kardeşler şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki, ilim olmadan ne mücadele olur, ne de cihat olsa da başarıya ulaşmaz ulaşması pek mümkün değil. Bizim bu meclisimiz her ne kadar öğreticisi alim olmayan bir talebe olsa dahi bir ilim meclisidir ve ilim meclislerinin kutsiyeti, değeri, kıymeti birçok hadiste bildirilmiştir. Şuna gönülden inanalım ki çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haşa yalan söylemez. Şu an Allah Subhanahu ve Teala rızası için burada olanların üzerine melekler rahmet kanatlarını germiş ve bize selam etmekte, bizim için mağfiret dilemektedirler inşallah. Bu husus birçok hadiste dile getirilmiştir kardeşler. Hiçbir mücahit ve önder şahsiyet yoktur ki cihada ve mücadeleye ilimsiz başlamış olsun. Onlar hiçbir zaman silah ile yapılan cihad ile söz ve kalem ile yapılan cihadı birbirlerinden ayırmadılar. Hatta kardeşler çoğu zaman söz ve kalem ile yapılan cihada daha önem verdiler. Zaten Tevbe suresi 73. ayete bakacak olursak Rabbimiz Azze ve Celle'nin bu ayette cihad ile sadece kıtali emretmediğini, bilakis söz ile cihadı da buna dahil ettiğini görürüz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım ona Kur'an'ın tevvilini, tefsirini öğret diye dua ettiği İbni Abbas radiyallahu anhıma zikri geçen bu ayette münafıklarla cihad et emrini onlarla söz yani dil ile cihad edilir şeklinde tefsir etmiştir Tekrar edeyim kardeşler Tevbe 73 ayette Rabbimiz Azze ve Celle Kafirler ve münafıklarla cihad et diye emrediyor Rasul Sallallahu aleyhi ve selleme. Bu ayette geçen münafıklarla cihad et bölümünü Resulullah'ın duasına mazhar olmuş İbn Abbas radıyallahu anhuma münafıklarla cihad et emrini onlarla sözle cihad edilir şeklinde tefsir ediyor. Evet kardeşler dava yükünü omuzlamış şehitlerimize ve yaşayan şahitlerimize baktığımızda hepsinin veya en azından birçoğunun Mutlaka küçük yaşlarında Kur'an hıfzını tamamladıklarını ve daha sonra İslami ve sosyal ilimlerde alim olduklarını görüyoruz. Tarihteki şahsiyetleri belki kulak aşinalığımız olmadığı için tanımıyor olabiliriz. Yakın tarihten birkaç örnek verecek olursak kardeşler, mesela Afgan cihadının unutulmaz ismi. Abdullah Azam Rahmetullahi Aleyh tanımayan yoktur sanıyorum. Malumunuz ki kendisi İslami ilimlerde doktora sahibiydi. Yine Mısırlı fikir adamı, dava adamı, davet insanı Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh de yine malumunuz profesördü kardeşler yaşayan şahitlerden de aklımıza ilk gelebilecek isimler mesela güzel insan güzel bir davetçi İyad Qunaybi malumunuz ki eczacı ve doktor Eymen Ez-Zawahiri malumunuz ki hem alim hem tıp doktoru kardeşler ve Günümüzün en değerli ama belki de en bilinmeyen, en garip alimi davası ve daveti yüzünden Suudi Amerika diyoruz biz ona biliyorsunuz. Suudi Amerika hapishanelerinde çürümeye mahkum bırakılan değerli bir alimimiz var. Alimimiz var kardeşler. Belki de şu an dünyanın Abartı olmaz belki de en önde gelen alimi Süleyman el-Ulvan. Rabbim onu korusun ve esaretten kurtarsın inşallah. Kardeşler bu alim de kendisi sadece Kur'an hafızı değil. Aynı zamanda Kutubi Tis a hafızı kardeşler. Yani dokuz büyük hadis eserinin hafızı bir zat. Velhasıl bu önderler Bizim gibi ilimden teneffüs etmeden, tabiri caizse ki caizdir, bize az bile belki de kendimi asla ayrı tutmayarak söylüyorum ve tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim gibi cahil bir şekilde atılmadılar meydana kardeşler. Hepsi ilimde belli bir seviyeye geldi ve ondan sonra davete başladı. bu hususa Şahsen çok önem veriyorum kardeşlerim. Hepsi mutlaka ilim meclislerinden teneffüs ettiler ve önce ilim sonrasında mücadele yürüttüler. Bizim bu meclisimiz de Allah'ın subhanahu wa taala adının anılacağı ve onun resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin daha iyi anlaşılmaya çalışılacağı mübarek bir meclis olacaktır inşallah. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Böyle bilinmesi gerekiyor. Rabbimizden başarı ve muvaffakiyet diliyoruz kardeşlerim. Evet kardeşler. Yine konumuza başlamadan önce az önce birkaç terkip geçti. Dersimize geçmeden bu terkipler basit ama önemli terkipler, kavramlar. Bu kavramların açıklamasının, açıklanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Birçoğunuz mutlaka zaten biliyorsunuzdur. Bilenler için tekrar ama muhtemeldir ki bilmeyenlerimiz de vardır. Bu sebeple söylemenin faydalı olacağına inanıyorum. Az önce Şeyh Süleyman el-Ulvan'dan bahsederken kütüb tisa hafızı dedik. Kütüb-i tisa ve kütüb-i e tabirleri <gülüyor> nedir? Kısaca hemen birkaç cümleyle bunları açıklayalım. Çünkü bunlar e, basit ama önemli kavramlar kardeşler. Özellikle kütüb sitte tabirini zaten bilmeyenimiz yoktur diye tahmin ediyorum. Kütüb-i en güvenilir 6 hadis eserine verilen bir isim kardeşler. Yani kütüb-i dendiğinde aklımıza şu eserler gelir şu eserler gelmelidir. Bir, Sahih-i Buhari olarak bilinen İmam Buhari Rahmetullahi Aleyhin El-Camius Sahih adlı eseri uzun bir ismi vardır kardeşim, kardeşlerim. Kısaca El-Camius Sahih El-Sahih bu türlü isimlerle anılır. Birincisi bu. İkincisi Sahih-i Müslim olarak bilinen ve Buhari'nin de öğrencisi olan İmam Müslim rahmetullahi aleyhin eseri, üçüncüsü Sunen-i Tirmizi olarak bilinen ama aslında cami türü bir eser olan yine İmam Buhari'nin öğrencilerinden İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin El-Cami'si kardeşlerim. Burada e, Sünen Cami bu tür eserlerin özelliklerini İlerleyen derslerde göreceğiz inşallah kardeşlerim. Bunu da burada geri gelmişken belirtelim. Üç eseri saydık. Dördüncü eserimiz Aff buyurun kardeşlerim. Sessizde de gelmiştir muhtemelen. Affınıza sığınıyorum. Dördüncü eserimiz kardeşler. Sünneni Nesai olarak bilinen İmam Nesai'nin el Mücteba el Mücteba adlı eseri. Bu eserde Sünen-i Nesai olarak bilinir. Ee, bu eser yine Nesai'ye ait olan Es-Sunanul Kubra adlı eserinin özetidir kardeşler. Yani İmam-ı İmam Nesai'ye rahmetullahi aleyhi eee sunanul Kubra eserindeki e, Hadislerin hepsinin sahih olup olmadığı soruluyor ve sahih hadisleri başka bir eserde toplanma, toplaması isteniyor. Bu şekilde el Müctebayı yazıyor. Yani Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eser el Müctebadır kardeşler. Beşincisi İmam Ebu Davud'un Rahmetullahi Aleyh Es-Süneni yani Süneni Ebi Davud diye bilinen eser ve altıncı eser kardeşlerim. Genel kabule göre İmam İbn-i Mace'nin süneni. Neden genel kabule göre dedik? Çünkü bazı alimler altıncı kitap olarak güvenilirlik, tertip vs. bakımlarından i̇bn Mace'nin sünenini değil de İmam Darimi'nin sünenini kabul etmişlerdir kardeşler. Bu yüzden genel olarak dedik, genel kabule göre dedik. İmam Darimi'nin sünnenini 6. kitap olarak kabul eden alimler arasında da e, i̇bn Hacer el-Eskalani var, İbn-i Salah var, i̇bn Esir var. Bu gibi alimler var kardeşlerim. Yeri gelmişken bir şey daha öğrenelim. Şu an tam yeri çünkü. Bugün kitaplıklarımızda veya tanıdıklarımızın kitaplıklarında bir kitap görürüz. 17 cilttir, kötü bir Sitte diye İbrahim Cana'nın merhumun hazırladığı, tercüme ve şerh ettiği bir eser. Bu eser kardeşler, şöyle kısaca birer cümleyle bu eserin serencamını anlatacak olursak, Evvela Rezin bin Muaviye diye bir alimimiz var. Bu alimimiz bir eser kaleme alıyor kardeşler. Yani altı hadis kitabını, ki bu altıncısı e, İbn-i Mace değil, Darimi'dir. Burayı e, belirtelim özellikle. Altı hadis kitabını bir araya toplayan bir eser kaleme alıyor. Et-Tecrid ve sunen adıyla. Daha sonra İbnul Esir var. Değerli alimlerimizden. İbnul Esir El-Cezeri Rahmetullahi Aleyh. Bu alim, bu Rezin bin Muaviye'nin eserini biraz kısaltıyor kardeşler. Daha düzenli bir hale getiriyor, çok daha kullanışlı hale getiriyor ve güzel bir eser meydana geliyor. Ve eserinin ismine Cami'ul Usul Li-Ehadis-i Rasul adını veriyor. Bu eserin tercümesi ee, Allahu u Alem Ensar Neşriyat'tandı kardeşlerim, yanlış hatırlamıyorsam. Ensar neşriyattan tercümesi yapıldı. Daha sonra İbnü'd-Deyba diye bir alimimiz var, rahmetullahi aleyh. Bu alim de İbnü'l-Esir'in bu çalışması üzerine bir ihtisar çalışması yapıyor. Bu özet, kısaltma çalışmalarının adına ihtisar çalışmaları denir kardeşlerim. İşte muhtasar dediğimiz şey belli bir eserin özetidir, kısaltılmışıdır. Bu İbnü't-Tayyib rahmetullahi aleyh de İbnul esirin bu eserini daha kısaltıyor, daha ihtisar hale getiriyor. Teysirü'l-Usul ila Cami'il-Usul adını veriyor. Yani bizim eserlerimizin isimlerine dahi bakarsanız kardeşlerim bir ahenk vardır, bir edebiyat vardır, bir güzellik vardır, bir kafiye vardır. Bu bütün eserlerimizde bu durum söz konusudur. Hemen hemen bütün eserlerimizde. Buraya da dikkatinizi çekeyim bu vesileyle. Tekrar ediyorum eserin adını. Teysiru Vusul ile Cam'il Usul. Evet bu son dediğimiz İbnü'd-Deyba'ya ait eseri kardeşlerim merhum İbrahim Canan tercüme ediyor, şerh ediyor ve Türkçeye kazandırıyor. Ancak bu eserde 6. kitap İmam Darimi'nin Sünene olduğu için Normalde 16 cilt olan kitaba bir cilt daha ekliyor ve İbn Mace'nin Sünen'ini de ekliyor. Yani bu eser aslında Kutubi Sitte olmaktan çıkıp Kutubi Sebaa oluyor. Yani 7 kitap oluyor. 7 kitaptan müteşekkil. Bunu da bu vesileyle bir e, artı bilgi olarak hanemize yazdıktan sonra kardeşler gelelim Kutubi Tis'a terkibine. Yani kütüb Tis'a eşittir 9 kitap demek kardeşler. Kütüb-i Tis'a da bu 6 esere 3 eser daha ilave edilerek oluşturulmuş bir literatür kardeşlerim. Altıncı kitap olarak İbn-i Mace Rahmetullah Aleyhi eserini kabul ettiğimizde eklenen 3 kitap şunlar. 6'yı saymıştık. 6. İbn-i Mace kabul ettik. 7.si İmam Darimi'nin süneni olarak kabul ediyoruz. Sekizincisi İmam Malik'in El-Muvattası ve dokuzuncusu İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi. Rahmetullah Aleyhim Ecmain. Evet kardeşler, bu dokuz kitap asıl eserlerimizdir. Başka hadis eserleri de elbette var. İbn-i Hüzeymen'in sahihi var, İbn-i Hıbba'nın sahihi var, Abdurrezzak'ın musannefi var, İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefi var gibi gibi daha birçok muteber ve içerisinde birçok sahih hadis barındıran hadis eserimiz var kardeşler. Ama birçoğu zaten bu dokuz eser, bu dokuz kitabımızın iç yani diğerlerinde olan hadislerin birçoğu zaten bu dokuz kitabın içerisinde var. Olmayanlar da vardır elbette ama birçoğu bunlar içerisinde var. Ve bu yüzden bu dokuz kitap yüzyıllardır kabul görmüş, en çok kabul görmüş dokuz hadis eserimizdir kardeşlerim. Bu eserlerle ilgili değerlendirmeler hadis usulünün ana konusu değil kardeşler. Bunun için biz mesela... Yüksek lisansta ayrı bir ders görüyoruz. Gör yani gördük daha doğrusu ilk dönem mesela. Ee, hadis edebiyatı dersi. Yani hadis eserlerini tanıtıcı bir ders. Bu direkt hadis usulünün bir konusu olmamakla birlikte yeri geldikçe inşallah bu eserleri de birkaç cümleyle de olsa değineceğiz. Yani mesela Buhari ve Müslim dendiğinde bugünkü modern Televizyon ulemasının anladığı şekilde bir buhari ve müslim mi anlayacağız? Böyle bir buhari ve müslim mi anlamamız gerekiyor? Veya işte İbn Mace rahmetullah aleyhin eseri yüzde yüz sahih midir? Gibi soruların, suallerin cevaplarını geri geldikçe inşallah kardeşlerim ele almaya çalışacağız. Buhari ve müslim'i zikretmişken buhari ve müslim deki hadisler hakkında tartışmalı hadisler olmakla birlikte ki bu tartışmalı hususlar kardeşler avamın tartışacağı değil teorik meseleler vardır içerisinde tartışılacak. Buhari'den 100 sene sonra yaklaşık 100 sene sonra yaşamış büyük bir muhaddisimiz daha var. Darekutni, İmam Darekutni. Mesela Buhari'deki ve Müslim'deki hadisleri ilk tenkit eden alim olarak İmam Dârekutni bilinir. Büyük bir tenkitti, tenkitçiydi, münekkitti. Ama İmam Dârekutni'nin tenkitleri nelerdi? Bunlar bilinmeden işte Buhari ve Müslim'i Dârekutni de tenkit etti. Gibi yaklaşımlar asla ve asla sahih, sıhhatli, sağlıklı yaklaşımlar değildir kardeşlerim. Bunu bilmemiz gerekiyor. Zaten İmam Daru Kutninin bu tenkitlerini de İbn Hacer el Askalani rahmetullahi aleyh çok güzel bir şekilde tek tek tek tek cevaplandırmıştır. Bunu da belirtelim. Evet velhasıl döndük yine Kutubi Tisaya kardeşlerim. Burada şimdiye kadar yani bu son cümlelerimizden sonra özellikle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Hadis eseri olmayan ve bize kaynak olarak gösterilen eserlere karşı ihtiyatlı davranmak durumundayız. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Elimize bir kitap aldık. Okuyoruz. İçerisinde hadis diye sunulan bir söz var. Ama bu söz, bildiğimiz hadis eserlerine, yani mesela yukarıda saydığımız işte, kütüb-i tisaya veya diğer hadis eserlerine nispet edilmiyorsa, o sözü hadis diye kabul etmememiz için haklı gerekçelerimiz oluşur kardeşler. Mesela günümüzde, çok şahit oluyoruz, çok şahit olduğumuz manzaralardandır. Mesela aklıma gelen bazı tefsir çalışmalarında, isim vermeyelim, bazı tefsir çalışmalarında kardeşlerim, öyle hadisler delil olarak kullanılmış ki, bu sözleri hadis diye kabul etmek ilmen asla ve kat'a mümkün değildir. Bakıyorsunuz birçoğunda kaynak zikredilmiyor. Ya da kaynak zikredilmiş ama sanki sadece hani bir kaynak olsun diye zikredilmiş. Hadis eseri olmayan bir eser kaynak gösterilmiş. Veya âvam olsa eserleri tanımıyor ya. Misalen İmam acıluuni'nin Keşful Hafas'ı duyanlarınız vardır. Bu eser mesela delil olarak gösteriliyor. Halbuki Acluni'nin bu Keşful Hafa isimli eseri meşhur olan hadisleri yani bilhassa halk arasında meşhur olan hadisleri konu alan bir eser kardeşler. Tekrar ediyorum. Acluni'nin Keşful Hafa isimli eseri bilhassa halk arasında, avam arasında meşhur olan hadisleri konu edinen bir eser. Birçok hadisin altında o hadisle ilgili değerlendirmeye yer vermiştir acluni. Zayıf, birçok zayıf hadis vardır. Çünkü halk arasında e, dolanan hadislerin birçoğu e, takvim yapraklı bir din yaşadığımız için birçoğu zaten e, zayıf olmakla birlikte uydurma hadis de çok halk arasında dolaşan sözlerde bu eser, bu hadisleri özür diliyorum. Bu hadisleri konu alan bir eser. Yani bu eserin içerisinde uydurma hadis de çok var, zayıf hadis de çok var kardeşlerim. Delil olma açısından bir delil niteliği taşımıyor Acleonin'in keşful hafası. Yeri gelmişken bunu da belirtelim. Döndük az önceki konumuza. Bu kitaptaki hadis, o okuduğumuz kitaptaki hadis hiçbir hadis eserinde bulunmuyor. Dediğimiz gibi vermiş birkaç kaynak ama tutulacak bir tarafı yok. Veya yine altında bir de şerh etmiş. Hani şimdi belki biraz e, meseleyi anlayanlar vardır. Bu eserde böyle bir hadis olmayacağını bilenler vardır. Bir de altına açıklama yapılır. Mesela keşfen sahih denir. Kardeşlerim bilmemiz gerekiyor ki hadis ıstılahında tarihten günümüze kadar hiçbir muhaddisin ıstılahında keşfen sahih diye bir ıstıla bir tabir, bir kavram yoktur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde kardeşlerim birçok uydurma hadis ne yazık ki eserlerimizde yerini almış durumda. Biz hadisi, hadisleri, sünneti ve dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sünnet ve hadisi reddedenlere karşı savunmayacağız sadece kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Biz hadisleri ve sünneti dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sadece sünnet ve hadisi hadisleri reddedenlere karşı savunmayacağız. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan sözleri onun sözüymüş gibi bize sunan uydurmacı zihniyete karşı da savunmakla mükellefiz. Savunmak zorundayız. Yani e, işimiz kolay değil kardeşlerim. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Gelelim dersimize kardeşler. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. İnşallah basit ama faydalı bilgilerle dağarcığımıza rızıklandırmışızdır inşallah. Rabbimden bunu umuyorum. Gelelim asıl dersimize. Bugünkü dersimizde kardeşlerim yarım saatiniz zaten bitirmişiz. İnşallah yetiştirebilirim. Konu başlıklarımız şunlar olacak. Mezheplerin hadislere bakışı. Burada mezhep olarak kastettiğimiz kardeşlerim fıkhi mezhepler değil. Muhtezile, şia, havariç gibi itikadi mezhepler. Buna kısaca değineceğiz. Bunun akabinde ve bununla bağlantılı olarak kardeşlerim en özet şekliyle Kur'an'da geçen ve nebilere verildiği ve indirildiği söylenen ilim ve hikmet kelimelerinin ne olduğuna yine birkaç cümleyle değineceğiz inşallah. Ve son olarak kardeşlerim size hafta içi gönderdiğimiz makalelerin kısa bir değerlendirmesini yapıp dersimizi nihayete erdireceğiz inşallah. Dediğim gibi yarım saatini zaten bitirdik. İnşallah yetiştirebilirim. Belki biraz daha uzayabilirse hakkınızı helal edin şimdiden. Hemen vakit kaybetmeden mezheplerin hadis anlayışı. Bir, hariciler hadise nasıl bakar? Hadise bakmakla, ashaba bakmak bağlantılıdır kardeşler. Yani bir insanın hadise bakışı bozuksa, ashaba bakışı da bozuktur. Ashaba bakışı bozuksa, hadise bakışı da bozuktur. Hariciler, malumunuz kardeşlerim, Haricilerin bir fırka olarak çıkışı tarihimizde hakem olayı olarak bilinen vakayla birlikte oldu. Bildiğiniz gibi Ali radıyallahu anhın hilafede geçmesiyle birlikte Hicri 36lı yıllarda Hicri 36. yılda Cemel vakası hukuku buldu. Bu vaka İslam tarihindeki en büyük fitnelerden biriydi belki de en büyüğüydü kardeşlerim. Birçok sahabi ki aralarında cennetle müjdelenenlerin de olduğu birçok sahabi Talha bin Ubeydullah, Zubeyr bin Avvam radiyallahu anhum gibi sahabiler de bu olayda şehit oldular kardeşler. Cemal vakası. 36. yılda bu oldu. 37. yılda da kardeşlerim. Yine başka bir fitne, yine başka bir acı yaşadık. Sıffi muhaberesi, Muharebesi oldu kardeşlerim. Sıffi Muharebesi patlak veriyor ve yine bu fitnede de Ammar bin Yasir gibi radıyallahu anh birçok sahabi şehit oluyor kardeşlerim. Ve bu savaş Sıffi Muharebesi tahkim olayı olarak bilinen olayla son buluyor. İki taraftan da ashabın olduğu, birçok ashabın olduğu bu iki ordu tahkime, yani hakeme razı oluyorlar kardeşlerim. Bu ne demek? Hakemin vereceği, ortak bir hakem belirleyecekler. Hakemin vereceği karara razı olacaklar. Bu, bu demek oluyor. İşte kardeşlerim, hariciler bu olayla birlikte... Bu kabulle birlikte hüküm ancak Allah'a aittir ayetine dayanarak Allah'tan başka başka hakem olmayacağını, hakem kabul etmeyeceklerini öne sürdüler ve hakem olayıyla birlikte Ali radıyallahu anhı, Ayşe radıyallahu anha'yı ve Sıffin savaşına hakem olayına katılan ve karışanların hepsini tekfir edip kafir olarak görmeye başladılar kardeşlerim. Dolayısıyla bu olaya katılan yüzlerce sahabinin rivayetlerini kabul etmediler. Öyle ya fasın haberini dahi araştırmamızı emreden bir kitabın muhatabıyız ya, kafirin rivayetlerini nasıl kabul etsinlerdi? Durum bu olunca kardeşler haşa Rabbimize sığınırız onların iddialarından. Durum bu olunca onların binlerce hadisi hiçbir usul kaygısı gözetmeden reddettiklerini söylememiz mümkündür kardeşler. Zaten Havariç yani haricilerin diğer birçok fırkanın mezhebin belli bir fıkı olduğu halde haricilerin İbadiye fırkası hariç böyle tabiri caizse ele avuca gelir bir fıkh, fıkıhları olmadı. Böyle bir anlayışları olmadı zaten kardeşler. Evet kardeşlerim, velhasıl Kur'an'ı sünnet olmadan yorumlayan, tefsir eden ve bu yorumlar üzerine hükümler bina edenlerin ataları atası haricilerdir kardeşlerim. Bu bahsettiğimiz, zikrettiğimiz olaylar hakkında yeri gelmişken bunu da belirtelim. Özellikle Şia'nın ve Şia etkisinde kalan ve Şia propagandası yapan cenahların hakikati çarpıtıcı iddiaları ve tezleri vardır kardeşlerim. Bunlara karşı uyanık olmanızı bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Bu olaylar hakkında Şia'nın etkisinde kalan ve bizzat Şia'nın da zaten çalışmaları var. Birçok bir çarpıtıcı iddiaları var, tezleri var. Bunlara karşı uyanık olmanızı tavsiye ediyorum. Konuyla alakalı da e, sahih bir görüş ve sahih bir duruş için e, bir eser tavsiye edeyim. Dileyen bulabilirse alsın, okusun kardeşlerim. Osman bin Muhammed Elhamis'e ait Sahabenin Yüz Yüze Kaldığı Olaylar ve Fitnenin Tarihi adlı bir eser var. Belki okuyanlarınız vardır. Bu eseri öneriyorum kardeşlerim. Hem tarihe nasıl bakmamız gerekiyor? İşte özellikle Şia ve bizim itikadımıza saldıran cenahların kullandığı İmam Taberi'nin tarihi vardır. Tarih adlı eseri, tarihut Taberi diye meşhur. Bu esere nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bunlar hakkında özet, güzel, açıklayıcı, güzel bir eser kardeşlerim tavsiye ediyorum. Dileyen alıp okuyabilir. Evet kardeşlerim görüldüğü gibi bugün Suriye'de evet içimiz yanıyor, canımız acıyor. Ancak bu cihâdi gruplar arasında yaşanan çatışmalar bir fitne olmakla birlikte Az önce de zikri geçtiği gibi tarihimiz daha büyük fitnelere şahit oldu. İki sahabe ordusu, iki sahabi ordusu, ashab ordusu birbirleriyle çarpıştı ve yüzlerce şehit verildi kardeşler. Bundan daha büyük bir fitne değil bugünkü fitne. Ama hepsinden bir şekilde Allah'ın lutfu ve yardımıyla Çıktık kardeşlerim. Cihat şu an Suriye'de yara alıyor olsa da bugünkü tatsızlıklar inşallah kısa zaman sonra son bulacaktır. Çünkü Şam Allah Resulü'nün müjdelediği mübarek beldelerden bir beldedir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne döneminde bize tavsiye ettiği, size Şam'ı tavsiye ederim dediği bir beldedir kardeşlerim. Rabbimiz kardeşlerimizi orada imtihan ediyor, bizi de burada onlarla imtihan ediyor kardeşler. Bu bir imtihan sürecidir. Rabbimiz bizi eğitiyor, bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Bunların birer imtihan olduğunu bilelim ve bu olayda fitneyi körükleyici söz ve davranışlardan da mümkün olduğunca uzak durmaya çalışalım. Fitne ateşini evet söndürmeye gücümüz yok ama en azından alevlendirmeye de gücümüz olmasın kardeşler. Aksine mümkün olduğunca dilimizi tutmaya azmedelim, gayret edelim. Bu da belki haddim olmayarak kardeşane bir tavsiye, bir öngörüdür kardeşler. Haricilerin hadise bakışları özet şekliyle tabi bu konular kardeşlerim bir kitap. Ta anlatılabilecek. Yani bir kitap formatında bir eserle açıklanabilecek, anlaşılabilecek konular. Ben böyle birkaç cümleyle e, anlatmaya çalışıyorum. Elbette ki hepsi değil. Yani sığdırabildiğimizi sunmaya çalışıyoruz en özet şekliyle. İkinci olarak İkinci olarak kardeşim, kardeşlerim Mu'tezile mezhebine geçelim. Mutezile'nin hadise bakışları kardeşlerim. Onlar felsefe ve kelam ilminin etkisiyle akla çok büyük önem veriyorlar ve aklı nasların hakimi konumuna yükselttiler. Yani diğer açıdan tersinden düşünecek olursak nasları aklın esaretine sundular. Esir ettiler nasları. Her şeyde aklı daha öne çıkardılar ve çoğu zaman akıl ile nakil çeliştiğinde yani akıl ile nas, Kur'an ve sünnet nası çeliştiğinde aklı tercih ettiler kardeşler. Baş en önemli şeyleri bu. Bu açıdan bakıldığında onlar için kardeşlerim hadisin sıhhatinin en önemli ölçütü Akla Uygunluğudur. Bugün Çok Duyuyoruz Ya Bugün Olduğu Gibi Şu Hadis Akla Aykırıdır. Yok Bu Hadis Kur'an'a Aykırıdır Diyerek Hadisleri Reddedenlerin Önceleri Muhteziledir Kardeşlerim. Tekrar Ediyorum Önemine Binaen Şu Hadis Akla Aykırıdır Falanca Hadis Kur'an'a Aykırıdır diyerek bugün hadisleri reddedenlerin fikir babaları, öncüleri Muteziledir kardeşlerim. Ehli sünnet ve'l cemaa içerisinde ehli sünnet ve'l cemaa dediğimiz terkip nedir? Resulullah ve asabının yolu üzere yol alanlar. Rabbimizin Tevbe 100. ayetinde belirttiği kişiler. Yani muhacir ve ensar ve onlara ihsan ile tabi olanlar en güzel şekilde ashaba tabi olanlar var ya diyor Rabbimiz Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu İşte bu taifeye verilen bir isimdir kardeşler. Daha sonra başkalaştığına bakmayın Ehli Sunne ve'l cema ashab ve tabiin devrinden beri bu anlamda kullanılır. Resulullah ve ashabının yolu üzere yol alanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geçer zaten bu. Hani 73 fırka hadisi hepiniz bilirsiniz. Hangi fırka tek fırkanın kurtulacağını haber veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi fırka olduğu sorulunca da benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlar diyor. İşte bu yola biz Ehli sünnet ve diyoruz kardeşlerim. Başka tanımlara aldanmayın. Evet kardeşlerim. Bu mezhepleri tanımak yani bugün için sahih bir şekilde yol alabilmenin gereği bu mezhepleri tanımaktır kardeşler. Bu mezhepleri tanımazsak kimin ardından gittiğimiz kimi kendimize önder seçtiğimiz, hangi dava uğrunda vakit ve gücümüzü sarf ettiğimizin farkında olamayız. Bu anlamda hepinize mezhepler tarihine dair mezheplerin görüşlerini anlatan bir eser okumanızı da acizana tavsiye ederim kardeşlerim. Yine Türkçe'ye tercüme edilen, aklıma gelen üç eser var şu an. Birincisi, Muhammed Ebu Zehra'nın Allah rahmet etsin. Malumunuz mezhepler tarihi diye meşhur bir eseri var. Bu olabilir. Bundan daha güzel, yani mezhepleri tanıma açısından, mezheplerin görüşlerini tanıma açısından daha güzel iki eser. İmam Eş'ari'nin ilk dönem İslam mezhepleri diye Türkçe'ye çevrilen eseri var kardeşlerim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kabalcı yayınlarından çıktı bu eserde. İmam Eş'ari'nin ilk dönem İslam mezhepleri. Bir de litera yayıncılıktan çıkan Şehristani'nin El Milal ve Nihal adlı eseri var. Milal ve Nihal adıyla çevrilmiş. Bu üç eserden birini özellikle bu konulara meraklı olanlara tavsiye edebileceğimiz eserler kardeşlerim. Mezheplerin Görüşlerini bilmek açısından önemli. Kardeşler, bu hak mezhep dışında, yani ehli i sunne vel i dışında olan ve görüşleri de bu mezhebe muhalif olanlar, muhalif görüşlere meyilli olanlar, kendilerini Herhangi bir mezheple vasıflamaktan çekinirler kardeşler. Onların en ayırıcı vasıfları budur. Bizim de en ayırıcı vasfımız biz asla çekinmeyiz kardeşlerim. Onların birçoğunun ehlüsün sünnet tabirini duymaya dahi tahammülleri yoktur. Ama biz ama biz göğsümüzü gere gere ve bilinçli olarak ve gerekiyorsa onları çatlatırcasına ehl-ü vel cema olduğumuzu haykırırız. İmam İbnül Cevzi rahmetullah aleyhin dediği gibi, sünnet ehli kimseler görüşlerini ve menheçlerini gizlemezler kardeşler. Öyle diyor İmam i̇bn Cevzi. Onların sözleri de menheçleri de açıktır. Ancak diyor, bid'at mezhepler görüşlerini gizlerler ne olduklarını gizlerler. Gizlemezlerse işleri içimize sızamazlar zaten değil mi kardeşler? Verhasıl burayı da geçelim kardeşlerim. Gelelim Şia'ya. Kardeşlerim, chat bölümünden yazdıklarınıza cevabı ders sonunda verelim inşallah. Dersimizi bölmeyelim. Siz oradan yine soracağınızı sorun. Ders bitiminde inşallah. Cevaplandırayım. Geldik Şia'ya kardeşler. Bu mezhep hakkında söylenebilecek o kadar çok şey var ki ben bu mezhebi size anlatmaya kalksam saatlerimiz yetmez. Ben özel ilgi duydum bu mezhebe. Neden? Çünkü bir zamanlar baya bazı, bugünkü bazı hoca efendilerin sağ olsunlar. Sağ olsunlar demeyelim daha doğrusu Allah ıslah etsin inşallah. Rabbim hepimizi sırat-ı mustakim üzere cem etsin. Onların vesileleriyle, onların takibiyle Şiaya çok sempati duymaya başlamıştık. İşte hep bize sohbetlerinde karşılaştırmalı tahliller sunardı. İşte falanca gibi zalim bir sünni devlet başkanımı işte Nasrallah gibi biri mi? O zaman Nasrallah da malumunuz asıyor, kesiyor, yıkıyor. İsrail'le savaş yapmış falan böyle. Tam bir genç için, heyecanlı bir genç için, tam lider konumunda bir şahsiyetti yani. Cahil bir genç için. Onların şiaya karşı böyle alttan alta ısındırma çabaları sebebiyle evet şiaya oldukça yakındım kardeşler ama elhamdülillah Rabbime hamd ediyorum ki Rabbim bana hadis ilmini sevdirdi yani e, bu insanları sorgulamamın vesilesi hadis ilmidir kardeşlerim. Anlamadan da olsa okudum, usul okudum hiçbir öğretmen, bir öğretici tedrisinde bulunmadan okumaya başladım anlamadan da olsa okudum ama Rabbim Anlamadım zannettiklerimin bereketiyle beni inşallah o bataktan kurtardı. Hamd ve minnet ancak onadır. Velhasıl kardeşlerim bu mezhebin neresinden tutarsak elimizde kalır. Tek cümleyle özetlemek gerekirse budur şia. Her görüşleri bu denli pamuk ipliğine bağlıdır. Hadis konusundaki görüşlerini de tek cümleyle özetlemek şöyle mümkün, mümkün. Zaten bunu dediğimde hadise bakışlarının nasıl olacağı ortaya çıkacak. Şia, imamiye şiası kardeşler, yine şia deyince işte bütün şia böyle değildir falan diye aldanmayın kardeşlerim. Aldanmayın. Bir kardeşiniz olarak böyle sözlere aldananlar varsa aldanmayın. Şia Bugün İran ve Lübnan'da bulunan imamiye şiası eşittir, rafiziler olarak bilinirler, imamiye şiası olarak bilinirler, genel olarak da şia olarak bilinirler kardeşler. Diğer ılımlıları kendilerine çok şia zaten pek demezler. Yani derler ama daha çok böyle işte diğer kendilerine nispet edilen isimleriyle kullanırlar. Türkiye'deki uzantıları caferilerdir kardeşlerim, bunu da belirtelim. Çıkıyor yani bir caferi lider, malumunuz, isim yine vermeyelim, Suriye'deki kardeşlerimize alçak alçak hakaretler ediyor. Ve bir partinin, bunu da söylemeden geçemeyeceğim, yine isim vermeyin bu merak edenler, e, özelden bunları konuşuruz. Bir partinin programına davet ediliyor kardeşler. Türkiye'deki, Türkiye'deki Caferilerin lideri bugün İslam davası güden, güya tabi ben particiliğe kesinlikle karşıyım bunu belirteyim, İslam davası güttüğünü söyleyen bir partinin programına katılıp konuşma yapıyor. Ve bu insanlar bu parti mensuplarından bugün Suriye hususunda sahih bir, duruş bekliyoruz. Nasıl bekleyelim kardeşler? Şia olduğu gibi elleri altına almış bu parti ne yazık ki. Kurtulmak da kurtulamıyorlar. Geçen aylarda Facebook'tan yazmıştım. Belki göreniniz olmuştur. Bu partiye isim vermeyim. Tahmin edeniniz bileniniz var zaten. Bir hocam birkaç kişi eşliğinde tebliğe gittiler. Şia'yı ve akidesini Anlatmaya ve maalesef üzülerek söylüyoruz ki kovulmadılar ama kovulur gibi oldular. Velhasıl kardeşlerim bu mezhep müntesipleri ashabtan 3-4 kişi hariç bütün ashabın Resulullah'tan sonra aleyhissalatü vesselam'dan sonra mürtet olduklarına inanıyorlar kardeşler. Bütün Şia üzerine basarak söylüyorum. Bugün İran'da bulunan İran'ın resmi inancı olan Lübnan Hizbullah'ı dahil ki zaten İran'ın e, tasmalısıdır biliyorsunuz Hizbullah örgütü İran'daki şey Lübnan'daki asaptan 3-4 kişi hariç kardeşlerim hepsinin dinden döndüğüne, kafir olduklarına inanırlar. Daha da ileri giderler, bilirsiniz, bilenleriniz vardır. Kur'an'ın teskiye ettiği, temize çıkardığı Ayşe validemize (radıyallahu anhü anha, Ayşe validemize, ne oldu billah, fahişe derler kardeşler. Fahişe olduğuna inanırlar. Kendi kitaplarında mevcut, dileyene delillerini sunabiliriz. Evet kardeşler böyle bir itikat. Bunların hadise bakışı nasıl olabilir? Elbette hiçbir rivayet kabul etmiyorlar. Ortak rivayetler olabiliyor. Onların dört eseri var. Hani biz az önce kullandık ya Kütübi Sitta, Kütübi Tisa. Onların da Kütübi Erbaa adını verdikleri dört eserleri var, dört kitapları var kardeşler. Bu e, eserlerde yer alan tüm rivayetlerin mutlak sahih olduklarına inanıyorlar. İşte kendilerince imamlarına Sahih olarak güya Resulullah ve ehl gelen rivayetlerin toplandığı eserler bunlar. İçerisinde elbette e, doğruluğu olan rivayetler olmakla birlikte birçoğu uydurma rivayetler içeriyor kardeşler. Mesela bu rivayetler içerisinde e, Kuleyni'ye ait el kafi eser, el kafi adlı eser, Bunlardan en önemlisidir. Yani bu Kütüb-i Erbab'dan en önemlisidir. Ve bu eserde kardeşlerim Kur'an'ın tahrif edildiğine ve bugün elimizde olan Kur'an'ın asıl Kur'an olmadığına, asıl Kur'an'ın kayıp imamın yanında olduğuna dair onlarca rivayet yer alıyor. Güya Ehlibeyt imamları bu rivayetleri yapmışlar, onlar da bu eserleri almışlar. Burada aklınıza şu soru gelebilir. benim aklıma geldi. Belki sizin de gelenler vardır. Benim aklıma gelmişken söyleyeyim. Sen kendi eserlerine Kütüb-i Sitte'ye dedin ki bunlar güvenilir eserlerdir. Özellikle Buhari ve Müslim. Diğerlerinde zayıf ve uydurma hadis içeren hadis eserler de var kardeşler Kütüb-i Sitte içerisinde. Çok olmamakla birlikte bu ayrıntıları zamanla işleyeceğiz inşallah. Bunlara sen sahih dedin. Şimdi kalktın şianın bu eserlerine uydurma diyorsun. Nasıl yani neye dayanarak diye sorabilirsiniz kardeşler. Bizim tabiri caizse sigortamız vardır. Bütün hadis düşmanlarını bütün oryantalistleri bütün kafirleri susturan bir sigortamız vardır kardeşlerim. Nedir o? Isnat. Hiçbir kafir, hiçbir müsteşrik yıllardır bunu dava edinmişler. Bizim eserlerimizi bizden iyi tanıyorlar, bizden iyi biliyorlar, bizden çok okuyorlar bize daha iyi saldırabilmek, açıklarımızı daha iyi yakalayabilmek için ama buna rağmen hiçbiri isnada dair tutarlı, mantıklı, ve daha da önemlisi ilmi bir reddiye sunamadı kardeşler. Hiçbiri isnadın geçersizliğine dair ilmi bir delil ortaya koyamadı. Bir Goldeiser vardı. O dedi ki hadisler peygamber Muhammed zamanında yazılmadı aleyhissalatü vesselam. Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan 200 sene sonra yazıldı. Garibim. Bu inançla öldü ama onun bu sözü zaten batıldı, batıl olduğu zaten ispatlıydı. Bu ispatlara inanmayanların da gözüne Rabbimiz lütfetti bir eser sokmayı nasip etti kardeşler. Ebu Hureyre'nin öğrencisi, ki grupta paylaştım linkini dileyen indirebilir. Ebu Hureyre yani Asaptan Ebu Hureyre'nin öğrencisi Emmam İb Münebbih bunun yazdığı Ebu Hureyre'nin hadislerini yazdığı eser Rabbimiz lütfetti ortaya çıktı. Hepsi tabiri caizse lüt yemiş bülbül'e döndüler kardeşler. Ve bu eserin ona aidiyeti nasıl belli olacak gibi bir Şüphe gelebilir aklınıza. Değerli kardeşlerim, müsnet türü eserler sahabileri yani sahabi adları vardır ve e, yani bab başlığı yoktur. Diğer sünnen ve cami türü eserlerde bab başlıkları vardır. Fıkıh eseri, ilmihal eseri gibidirler. İşte abdest kitabı gibi şöyle şöyle yapınca abdest bozulur mu altında hadis verilir. Yani bir nevi fıkıh kitabı gibidir. Müsned türü eserler sahabileri isimlerini zikreder, altında o sahabilerin o sahabillerin hadislerini koyar kardeşler. İşte İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh'in Müsned'i de böyle bir eserdir. Bu eser çıktıktan sonra İmam Ahmed'in Müsned'indeki Ebu Hureyre hadisleriyle karşılaştırıldı kardeşlerim. Ve tamamına yakınının birkaçı hariç, ki bu fazlalık da zaten normaldir, birkaçı hariç, yani fazlası değil 10-15 hariç demiyorum, birkaçı hariç bütün hadislerin birebir aynı olduğu, ortaya çıkmış olduğu, bu da bizim bu ilmimizin nedenli güvenilir, muhaddislerimizin de bunu nasıl namus bildiklerini, bu ilmi nasıl din bildiklerinin en güzel, en görülür ispatıydı aslında. Evet kardeşler. Onların eserlerinde ise hiçbir isnat, misnad bir şey yoktur. Böyle bir anlayışları da yoktur. Onlar geçmişteki işte 200-300 yıl önceki alimleri demiş ki bu hadisler sahihtir. Onlar da böyle inanıp gelmişler hepsi sahih. Bu kadar. Bir nevi Hristiyanların İncil inanışı gibi kardeşlerim. Onlar nasıl hani sahih olmadığını, uy, tahrif edilmiş olduğunu her ne kadar içlerinden Hristiyan olan teologlar dahi ispatlasa dahi inanmak istemiyorlar. İnanırlarsa bittiler çünkü. Subhanallah. Kardeşler şu an nasıl ses? Şu an sesimiz var mı? son. Allah'ına. Evet kardeşlerim. Dediğim gibi bunlar hakkında çok söz söylenir ama detayını isteyen özelden inşallah bunlara gerekli dokümanları göndermemiz de mümkün. Gerekli açıklamaları yapmamız da mümkün. Böyle birkaç cümleyle geçtik ve geldik bize. Kardeşlerim, biz bu dersimizde olsun. Ders dışında olsun. Hadise nasıl ve kimin anlayışıyla bakacağız? Evet, az önce İbn-i Cevzi rahmetullah aleyhden naklettiğim gibi, biz görüşümüzü, sözlerimizi ve menhecimizi asla saklamayız. Bizim sözümüz de menhecimiz de açıktır. Biz ehli hadis. Dolayısıyla ehli sünnet menheciyle bakacak, ve hadisleri bu anlayış ışığında anlamaya çalışacağız. Peki bu menheç hadise nasıl bakar kardeşler? Sünnete nasıl bakar? Kardeşlerim, hadis bu dinin iki temel kaynağından biridir, malumunuz. Kur'an'ın kendisine vahyedildiği zat olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, uygulamaları, takrirleridir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla ve haşa Allah'ın dinde ortağı değildir. Ancak emir ve yasak koymakla yetkilendirdiği elçisidir kardeşlerim. Bu cümleye önem veriyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle mukabelede bulunduğumuz birçokları bugün bize diyebiliyorlar ki, buna dilleri varabiliyor ki, siz peygamberimizi güya kabul ediyorlar. Peygamberimiz diyorlar. Peygamberi diye diyemiyorlar da, peygamberimizi Allah'a ortak ediyorsunuz diyenleri dahi şahit oldum kardeşler. Evet. Resulullah... Allah'ın dinde ortağı değildir. Ancak Allah Subhanahu ve Teala Resulüne, elçisine Muhammed'e Aleyhisselam'a emir ve yasak koymakla yetkilendirmiştir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu dini ona öğretmiş ve insanlara bunu öğretmesi ve tebyin etmesini emir buyurmuştur. Tebyin etmesi Hadisler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dini öğretmesi ve tebyin etmesidir kardeşlerim. Anlaşıldı inşallah. Tekrar edelim. Çünkü önemli. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da onlarca ayetle Allah'ın subhanahu wa taalanın itaatle emredildiği, kendisine de emir ve yasak koymakla yetki verildiği elçisi. İşte hadisler de kardeşlerim, Resulullah'ın bu dini öğretmesi ve tebiyin etmesi için söylediği sözlerden oluşan bir külliyat. Dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azze ve celle'nin birçok ayette bizlere itaat emret itaat etmeyi emrettiği nebisi kardeşler. Bu ayetlerden biri Nisa 59. ayet. Nasıl? Estavuzu billah Ya eyühellezine amenu ati'u'llaha ve ati'ur rasul ve ulil emr minkum Kardeşler, meallerde eksik verilen bir ayet meali, <gülüyor> ayetlerden biri. Allah'a ve Resulüne itaat edin şeklinde veriliyor. Oysa Rabbimiz bunun gibi birçok ayette daha geçiyor bu terkip. Fiili, yani emir fiili var burada. اَطِعُوا İtaat edin. Bu emir fiilini hem zatı için kullanıyor atiyyullah hem de rasuli için kullanıyor kardeşler ve atiyyur rasul yani sadece ve bağlacıyla bağlayıp geçmiyor atiyyullah ve rasul demiyor ve rasul demiyor kendisi için kullandığı fiili rasuli için de kullanıyor. Daha sonraki terkip ne? Ve ulil emri minkum, yani sizden olan emir sahiplerine de burada bir daha itaat edin fiili kullanılmadı kardeşler öncekilere bağlandı şartlı hale geldi ne demek Allah'a itaat kayıtsız şartsız bir itaattir Resul'e itaat kayıtsız şartsız bir itaattir ulul emre itaat Allah'a ve Rasulüne itaat em İtaate, itaatle kayıtlanmıştır. Bunu bu şekilde açıklıyor müfessirlerimiz. Evet kardeşlerim. Burada emir sahipleri kimler? Bunun hakkında da müfessirlerimiz birçoğu hem alimler hem amirler yani devlet reisleri, amir, emir hem amirler hem alimler olduğunu ifade ediyor. Ancak buraya da girmişken bu cümleleri de söylememiz gerekecek. Bu ayeti delil getirerek bize laik ve demokratik emir sahiplerine itaat etmemizi öğütleyenler çok açık bir yanılgı içerisindeler arkadaşlar. Çünkü bu emir sahiplerinin hemen hemen her sözleri Allah'ın ve Resulünün yoluna zıttır. Öyle değil mi? Bize itaat emredilen emir sahipleri ancak Allah ve Resulünün şeriatını uygulayan halifelerdir. Zalim de olsalar, bakın kardeşler, zalim de olsalar, saltanata da dönüştürseler, zalim halifeye, zalim sultana itaat emredilmiştir. Birçok hadiste ancak bunun dışındaki emir sahiplerine de aslında e, isyan emredilmiştir ki bunu daha fazla derinliğine inmeyelim. Velhasıl kardeşler ne dedik? Resule itaat emri mutlak ve kayıtsız şartsız bir emir olduğunu anladıktan sonra bir de Kur'an'da Resul ve Nebilere verildiği ve indirildiği söylenen hikmet kavramı, ilim kavramı hakkında birkaç söz söylememiz yerinde olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an ve onun misli verildi diyerek işaret ettiği hikmet kelimesi kardeşlerim Kur'an'da birçok ayette zikredilen kavramlardandır. Birçok ayette sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için değil diğer resul ve nebiler için de kullanılan diğer insanlar için de kullanılan terkiplerden bir terkiptir. İnsanlar için kullanıldığında elbette anlam daha farklıdır. Şu an konumuz bu değil. Bu ayetlerden biri Aleymran 164. ayet kardeşlerim. Allah subhanahu wa taala Mealen şöyle buyuruyor bu ayette. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Resul göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Kardeşlerim fazla uzatmayacağım. İmam Şafii. Rahmetullah Aleyh ve birçok müfessire göre bu ayette geçen hikmet Resulullah'ın sünnetidir. Detayını isteyen, ben anlamadım, benim içime sinmedi diyenlerle özelden görüşebiliriz kardeşlerim. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı adeta hücum eden, dahili ve harici çevreler alimlerimizin anladığı şekliyle bir anlamayı kabul etmemekte ve hatta bunu saçma dahi bulmakta ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadece Kur'an'ın indirildiğini ve onun en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu özellikle vurgulamaktalar. Ancak kardeşler bu hususta münazara ettiğimiz bazı kardeşler diyelim yine. Bu hususta münazara ettiğimiz bazı kardeşler. Mesela Enbiya 79. ayette geçen Allah Subhanahu ve Teala bu ayette Süleyman ve Davud Aleyhisselam'a bir hüküm ve ilim verdiğini haber veriyor. Bu kardeşlere Şöyle bir soru yönelttiğimizde cevabı, tabiri caizse e, tabirimin mazur görün, ıh-ıh uh oluyor kardeşler. Bu ayette Rabbimiz Azze ve Celle hem Süleyman Aleyhisselam'a hem Davud Aleyhisselam'a bir hüküm ve ilim verdiğini ifade ediyor, haber veriyor. Diyoruz ki bu kardeşlere, eyvallah, tamam. Kur'an'dan başka bir şey indirilmedi. Peygamberlere de başka bir şey indirilmez madem öyle. Bu ayette dedik ki tamam Davud aleyhisselama indirilen verilen ilim ve hikmet zeburdu. Peki Süleyman aleyhisselama bir kitap gönderildi mi kardeşler? Süleyman aleyhisselama verilen ilim ve hikmet neydi? Bunun cevabını bulsunlar bize. Bazıları da çok köşeye sıkıştıklarında tamam onlara böyle verilmiş olabilir gibi şeylere bürünürler. Bunlara da diyeceğimiz söz o nebilere layık gördüğünüzü hatemul enbiya olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mi layık görmüyorsunuz dediğimizde tartışmayı konuşmayı kendi açımızdan bitirmiş oluruz kardeşlerim. Evet kardeşlerim apaçık bir gerçektir ki Kur'an bunu haykırmaktadır ki Allah subhanehu ve teala tüm nebilerine bir nebevi ilim vermiştir. İşte kardeşlerim bu nebevi ilme biz sünnet bunu bize sözle aktaran rivayetlere de hadis diyoruz bu kadar basit. Konuyu bu şekilde noktalayabiliriz bağlayabiliriz. Kardeşlerim 15 dakika geçti. Verdiğimiz makalelerin kısa bir tahlilini yapmak da istiyorum ama sizi fazla tutmak da istemiyorum. Bu açıdan gitmek isteyenler varsa gidebilirler, kalmak isteyenler varsa bir 10-15 dakika daha vaktinizi almak istiyorum. Bu makalelerin de bir değerlendirmesini yapalım inşallah. Fazla uzun tutmamaya gayret göstereceğim. Biliyorsunuz iki makale verdim. Bir de kendi bir çalışmam vardı kısa. Sufi Salih'in eserinden yararlanarak hazırla hazırladığım ihtisar Az önce gördüğümüz gibi bir muhtasar çalışmaydı. Üç adet çalışmaya gönderdim sizlere. Yani beğenilerden, çünkü okuyanların beğeni yapmasını rica etmiştim. Beğenilerden yola çıkarak birçoğunuzun okumadığı zaten ortaya çıkıyor. Burada biz tekrar edelim. Okuyanların tekrar okumasını, okumayanların birkaç defa okumasını rica ediyorum. Özellikle Abdülfettah Abu Gudde'ye ait gönderdiğim makaleyi kardeşlerim. Diğer ikisi çok önemli değil. Onları okumasanız da olur ama Abdül Fettah Ebû Gudde'ye ait gönderdiğim makaleyi özellikle okumanızı istiyorum. Bu makalede Abdül Fettah Ebû Gudde sünnetin bazı ilim dallarında ne anlam ifade ettiğinden hareketle bazı fakihlerin fakihlerin yüklediği yanlış anlama özellikle dikkat çekiyor kardeşler. Okuyanlarınız camal bu yanlış anlama maalesef hükümde de yanlış sonuca varmayı gerektiriyor doğal olarak. Hadislerde geçen sünnet kelimesi ya da sünnet mefhumu fakirlerin bir çoğunca farzın zıttı gibi bir anlama hapsedilmiş durumda. Yani sünnet dediğimizde günümüzde de öyle bir anlam çağrıştırmıyor mu bize? İşte yapılsa da olur yapılmasa da. Yapılsa sevap alırsın yapılmasa günahı yok. Yani mefhum bu, anlayış bu ne yazık ki. Ancak ve oysa çok geniş anlamlar ifade ediyor kardeşlerim sünnet kelimesi. Yerine göre vacip, yerine göre müstehap, yerine göre mendup olabiliyor. Yani bir fakir ile bir muhaddis genel olarak sünnet denince farklı şeyleri anlarlar kardeşlerim. Bir uyarı geldi programdan ama sıkıntı var mı? Bir kişi yok yasa yeterli kardeşler. Yok elhamdülillah. Evet kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Fakihlerce oradan alayım. Farzın zıttı gibi bir anlama hapsediliyor. Sünnet kelimesi. Ancak... Çok geniş anlamlar ifade ediyor. Bu anlamda, bu açıdan bir fakihle bir muhaddis genel olarak diyorum. Bak her zaman diye bir iddia asla kabul edilemez zaten. Genel olarak sünnet denince farklı şeyleri anlarlar arkadaşlar. Bir muhaddis genellikle ve mümkün olduğunca uyulması gerekli olan bir mefhum olarak bakarken hadis ve sünnete bir fakih genelde yapılsa sevap kazandıran Yapılmasa vebal olmayan bir mefhum gibi bakar. Mezhepler arası hüküm farklılıklarının bir sebebi de zaten budur. Bu bakış ve anlayış farklılığı bazı meselelerde işte ehli hadis ile ehli rey tabirleri vardır. Ehli hadis ile ehli rey arasındaki hüküm farklılıklarına da yol açabilmekte. Ve bu şekilde birinin vacip dediğine diğerinin sünnet demesi Bundan kaynaklanabilmektedir kardeşlerim. Bu anlamda İbni Hacer el-Eskalani Rahmetullahi Aleyh'in şu sözünü paylaşıyor. Ebu de merhum. Şu sözü önemli kardeşler. Şöyle diyor İbni Hacer. Sünnet ile kastedilen şey farzın mukabili olan sünnet değil yol ve yöntemdir. Yani gidiştir. Bizim az önce üzerine sıklıkla Üzerine özellikle basa basa söylediğimiz bir kelime var. Dikkatinizi bilmiyorum çekti mi? Menheç deyip duruyorum. Yol ve yöntem yani menheç. İşte sünnet bizim için menheçtir. Bizim menhecimizdir. Bizim yolumuzdur. Bu açıdan kardeşler, ehli hadis en ufak ayrıntılarda dahi hadise yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaya Özen göstermişler ve zaten uzun bir müddet yani sahabe asrında zaten böyleydi. Tabi'in asrında da ve daha sonraki e, uzun bir müddet özellikle ehli Hadis herhangi bir ayrıma gitmediler kardeşler. Dediğim gibi özellikle sahabiler, özellikle ashab. Yani Resulullah bir şeyi emretti. Resulullah bunu vacip olarak mı emretti? Yoksa müstehap olarak mı emretti? Yani tavsiye etti veya emretti demeyelim ona. Bunu düşünmüyorlardı kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam dediyse o yapılmalı, nehyettiyse ondan kaçınılmalı. İşte ashabın sünnet anlayışı kardeşlerim. Ehli hadis bu geleneği mümkün olduğunca sürdürdü. Bu anlamda zaten Bilhassa kelam ehli çok e, bağnazlıkla da suçladılar ehli hadisi. Birçok şeyle suçlandılar ama günümüze kadar bu e, anlayışı mümkün olduğunca sürdürmeye azmettiler. Diğerleri ise daha serbest bir alan sundu kardeşler. Bir de kardeşlerim hemen birkaç cümle daha sarf edeceğim. Sarf, sarf olmaz inşallah. Yanlış bir kelime kullandık. Bir de bu makalede Abdülfettah Kut Guddemerhum İmam Darek Kutni'nin Rahmetullah Aleyh'in Sünen adlı eserini kısaca değiniyor. Kısaca bu eseri tanıtıyor. Bu çok önemli bir husus kardeşler. Yani bu ilme hadis ilmine e, ilgi duyan kardeşlerin bu ilimle iştigal etmeye azmeden kardeşler için önemli bir hususta bu husustu. İmam-ı bu eseri kardeşlerim diğer sünen eserleriyle karıştırılmaması gerekiyor. Diğer sünen eserleri neydi? Az önce Kutubi Sitte'yi sayarken eee birkaçını saymıştık. Mesela Sünen'in Nesai gibi. El-Mustaba eseri ama Suneni Nesai diye biliniyor. Suneni Ebi Davud gibi bu eserlerle karıştırılmamalı kardeşler. Bu eserlerde maksat fıkhul hadisi öncelemek. Yani bab başlıklarıyla ortaya bir fıkıh koyup bu fıkhı altında verilen hadislerle delillendirmek. Bu anlamda bir ilmihal kitabıdır. Sünenler ve camiler. Ehlire'ye karşı bu tarihini okursanız kardeşlerim. Ehli Rey'in fıkıh anlayışına karşı, ehli hadisin bu e, bir eser vardı. Adı aklıma gelmedi. Subhanallah. Bu eseri okursanız bu e, soru işaretlerinden kurtulmanız mümkün gelirse inşallah paylaşırım. Ehli hadis, ehli Rey'in bu fıkıh anlayışına karşı hem bir tepki olarak hem bir alternatif olarak bu eserleri meydana getirdiler kardeşler. Yani basit eserler, salt hadis toplamayı amaçlayan eserler değildir bu eserler. Buhari'den İmam Malik'in Muvatta'sına kadar bütün eserler, bütün hadis eserleri, musannefatı salt hadis koleksiyonları değildir fıkhul hadistir kardeşlerim. Birçoğun. İmam Dara Kutni'nin eserine sünen adı verilmiş. Sünen demiş. Ancak bunu diğer sünenlerle karıştırmıyoruz kardeşlerim. Bu önemli. Bugün internet ortamında özellikle dikkatinizi çekmiştir. Fetvaya kalkışan birçok cahil ne yazık ki daha eserleri eserlerimizi tanımadan alimlik yapmaya kalkışan birçokları, hükümler ihtaz eden, hükümler uçuran birçokları mevcut malumunuz. Bunun önüne geçmek de mümkün değil ne yazık ki. Bu eseri kardeşlerim delil olarak getiriyorlar mesela. Bir hadis zikrediyor, Darakutni'de geçiyor. Neresinde geçtiğini de söylemiyor. Sadece Darakutni. Bul, bulabilirsen. Böyle bir e, bu ilim, ilimle iştigal etmenizden ötürü söylüyorum bunu size kardeşlerim. Vereceğiniz hadislerde, bakın bu büyük bir vebaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına yalan uydurulmasını cehennemle tehdit etmiştir. Emin olmadığınız internette gördüğünüz bir hadis, eğer kaynağı tam olarak yazılıysa gidip test edin kardeşlerim önce bir. Zor değil artık bütün eserler internet ortamında da var. Bütün hadis eserlerimiz, kötü bir hepsi var. Gidin bir test edin. Ilgili bab numarasında böyle bir hadis var mı? Çünkü öyle alçaklar tanıyorum ki kardeşler. Buhari demiş hatta bab başlığını da vermiş. Hangi babta kaç numaralı hadis olduğunu da yazmış. Ama Buhari'de öyle bir hadis yok. Sadece güvenilirlik, hani kendisine güvenilirlik bilmiyorum amacını artık. Allahu alim diyelim. Ama bundan başka bir amaç olabilir mi bilemiyorum. Bu açıdan böyle bir delil getirme yöntemi artık son bulsun kardeşler. Gelişi güzel hadis paylaşmayacağız paylaştığımız hadisleri mesela bir hadis okuduk nerede İmam Malik'in Muvatta'sında nasıl paylaşacağız Malik Muvatta hangi babda olduğu kaç numaralı hadis olduğu bunu ayrıntısıyla vereceğiz kardeşler. İlmin haysiyeti, edebi bunu gerektirir. Bizler öğrenciyiz ama bu edeple edeplenmek zorundayız en başından itibaren. Öyle dediğim gibi takvimde hadisi şerif yazıyor altında paylaşayım. Bunu tavsiye ederim yani emir edemem haşa. Tavsiye ederim sadece böyle bir şeyi yapmayalım kardeşler. Bu bilgi kirliliği çünkü bizim biz de alet olursak biz de vebal altına gideriz Allah muhafaza. Bu oyuncak değil bu ilim. İlim dindir diyor bizim alimlerimiz. Birçok tabi'in alimi bu ilim yani bu hadis ilmi dindir diyor kardeşlerim. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diye de bizleri uyarıyorlar. Bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Velhasıl kardeşler İmam Darakutni'nin bu eseri Hasen ve sahih hadisleri toplama amacı olmayan bir eser. İmam Darakutni bu eserinde her ne kadar amacını açık açık dile getirmese de amacı fakihlerin fıkıhta delil olarak kullandıkları hadislerin illetlerini yani tabiri caizse sıkıntılarını o hadislerdeki sıkıntıları diyelim. Ortaya koyuyor bu eserinde kardeşler. Bu bakımdan bu eserde yer alan rivayetlerin birçoğu içerisinde elbette hasen yani kabulleşayan hadisler olmakla birlikte birçoğu zayıf ve hatta uydurma hadislerdir kardeşler. Umuyorum anlaşılmıştır. Bazı alimlerimiz var İmam Darekutni'nin bu eserini işte tenkit ediyorlar, tenkit ettiler. Tarihte yine büyük alimlerimiz. Belki anlayamadılar Dari Kutni'nin eserdeki amacını bilemiyoruz. Yani son söz olarak size biri bir şey iddia ediyor ve delil olarak da Dari Kutni'nin sünnenini sunuyorsa kardeşler, sizin artık bu dakikadan sonra ve bu makaleyi okuduktan sonra özellikle o kişiye bir saniye demeniz... Ve bu hususu ona açıklamanız gerekti kardeşler. Bunu öğrendiniz çünkü. Ve son cümle olarak son cümle olarak bu eser yani İmam Kutni'nin bu eseri avama değil alimlere hitap eden, hitap eden nadide bir eserdir ve avamın okumasına gerek dahi yoktur kardeşlerim bu eseri. Son cümlelerimizi böyle Noktalayalım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir meclisten kalkarken ettiği dua olan dua ile dersimizi nihayete erdirelim. Allah Resulü bir meclisten kalkarken şöyle dua ederdi. Onlarca duasından biri tabii ki bu kardeşler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka. <Sessizlik> وأتوب إليك.